Bilgi çağının hukuku Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü Hukuk ve teknoloji ilişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar Açık Radyo 94.9. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ben Murat Lostar. Program ortağım Avniye Tansu. Bilgişahın Hukuku programındasınız. Bugün stüdyomuz dolu. Kimler var? Hoş geldiniz. Tabii. Bugün bugün e, eski Açık Radyo dinleyenlerinin çoğunun tanıdığı ve özlediğine emin olduğum bir isim var. Sayın Avukat Ali Osman Özdilek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Avniye Teşekkür ederim. Aynı zamanda eski Açık Radyo. Programcısıyız. Kopyleft programı bilmiyorum hatırlayan olur mu da. Müzik <gülüyor> Üstüm programıydı. Geçti, evet. Değil mi? Gibi. Kopyleft. Kopyleft. Bravo. Elektronik müzik. Kopyleft dedin ve hemen bugünkü konuya girmiş olduk. Evet. Fikri mülkiyet hakları, hukuku konuşmak istiyoruz bugün. Bilhassa akademisyen dinleyicilerimizden gelen bir istek var sevgili Ali Osman Özdilek. Ee, derslerinde internet üstünde serbestçe erişebildikleri kimi kaynaklardan yararlandıklarını, hatta bazen bunların ders notu biçiminde basıldığını, burada bir fikri mülkiyet hakkı ihlal edip etmediklerini e, merak ediyorlar. Yani Biz yazılı olarak e, bilgileri ilettik kendilerine ama e, bir programımızda, bir bilgi canını hukuku programında bunun konu alınmasını istemişler. Ee, sevgili Haydar Karabey ben görevimi yaptım. Sözü uzmanına bırakıyorum. Ee, estağfurullah. Ee, şimdi hukukta tabii birçok alanda olduğu gibi şehir efsaneleri havada uçuşuyor. Nedir işte kira kontratı yaptım üstüne pul yapıştırmadım sözleşme geçersiz değil mi falan. Değil mi? <gülüyor> değil değil, mi? değil. maalesef. Ee, şeyde de fikri hukuk alanında hatırlayın Napster dönemlerini. MP3'lerin yoğun indirildiği dönemleri. Ne yazıyordu o indirdiğimiz web sitelerinde? 24 saat içinde silmezseniz işte sorumlu olursunuz falan. Bize de sorulan ya bu 24 saat kanunun neresinde yazıyor? Hangi kanunda yazıyor? Öyle bir şey yazmıyor. Bu tamamen şehir efsanesi. Ee, o zaman biz peki fikri mülkiyet nedir? telif hakkı falan biraz bunun... E, evet evet oradan istersen bir şey yapalım. Bir takım yapalım. açıklamalar yapmak lazım. Çünkü bu fikri hukuk denilen şey... E, elde tutulmayan, gözle görülmeyen şeylerin... ...elle tutulur, gözle görülür hale geldikten sonra bir entelektüel çalışma olarak korunmasını düzenliyor. Biraz da o yönüyle aslında e, somutla soyut arasında da gidip gelen bir şey e, ve de şekli bir hukuk dalı aslında bakarsınız. Belirli şekillere tabi. Az önce birazdan birkaç çarpıcı örnek de vereceğim. Niye böyle şekli falan diyorum diye. Şimdi e, fikri mülkiyet hakları yılların sonunda 1800'lerde dünyada yayılmaya başlıyor ve öncelikle uluslararası alanda edebi ve artistik eserlerin korunması ile ilgili olarak ortaya çıkıyor. İşte yazarların, kompozitörlerin yaptıkları eserler üzerinde hakları olduğu, bunun da mülkiyet hakkına benzer bir hak olduğu fikri ileri sürüyor Ve ilk kez 1800'lü yılların sonlarına doğru uluslararası bir konvansiyon Bern Konvansiyonu ardından 1900'lü yılların başında Paris Sözleşmesi gibi uluslararası metinlerle de temel ilkeler, bugün de çoğu halen geçerli olan temel ilkeler ortaya koyuluyor. Ee, ve mesela çok enteresandır. Lozan Anlaşması'nı biz silah bırakışma sınırlarımızın çizildiği anlaşma olarak biliriz. Halbuki bununla ilgili 40-50 maddeden sonra gerisi tamamen ticari koşullardır. Ve önemli bir kısmı da Türkiye'deki fikri hakların, sınav mülkiyet hakların, patentlerin, markaların ve telif haklarının koruması ile ilgilidir. Şimdi lafını çok güzel girdin. Kesmek istemiyorum ama o kadar da güncel bir konuya çağrışım yaptırdı ki bu son söylediğin Lozan Anlaşması. Şimdi de bu TTIP diye Amerika'nın şey yaptığı Senatosundan bile kaçırdığı görüşmelerini bir anlaşma var. Trans Pasifik anlaşması ki ticari bir anlaşma gibi gözükmekle birlikte. dediğin gibi onun da çok önemli bir bölümü eee fikri mülkiyet hakları ile ilgili ve WikiLeaks bunu yayınladı bir iki hafta evvel. Kesinlikle yani bu noktaya ben dikkat çekmek için özellikle tarihleri de veriyorum ki bu biz bugünün 10 yıl öncesini falan konusu değil bu. 100 yıldan beri çok sıcak bir konu. Ee, ne kadar önemli olduğunu da çok makro ölçekte düşündüğünüz zaman kavrayabiliyorsunuz. Ee, mesela 1800'lü yıllarda bu işin müthiş mücadeleleri olmuş. Dünyanın bence gelmiş geçmiş en büyük dahisi olan Tesla Amerika'ya adım atıyor, Edison'un şirketinde çalışmaya başlıyor. Edison'u da biz dahi olarak biliriz. Halbuki Tesla'nın e, bulguları üstünde yükselmiştir Edison. Ve Tesla kimse bilmez ama patentini çaldığı için dava açmıştır Edison'un. 20 yıllık süren bir davadan sonra tescil edilmiştir. Evet bu haklar Tesla'nındır diye ama onun hiçbir işine yaramamıştır. Fakir bir adam olarak da ölmüştür. Edison da zengin bir adam olarak ölmüştür. Ee, yani o zamandan beri çok sıcak bir konu bu. Ee, şimdi bir genel sistematik peki nedir? Bir de çok enteresan bir şey ee, fikri hukuk mü e, alanı dünyada birbiriyle en çok uyumlaşmış hukuk alanı. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu Çin'e de gidin çok benzer kavramlarla karşılaşıyorsunuz böyle enteresan bir evrensel olma özelliği var. Küreselleşmenin evet. doğal sonucu evet. olsa gerek. Evet, tabii, tabii. Yani çünkü e, devir bilgi çağı, teknoloji çağı, bilgiyi teknolojiyi yaymanın ve onu bir yerlere adapte etmenin de en güzel yolu fikri mülkiyet hakları. Şimdi sistematik'e bakacak olursak e, fikri haklar denilen şey e, bir tescile tabi değil. Ayırt edici özelliğine kafanızdaki ile ilgilenmiyor fikri hukuk alanı. Yani benim böyle bir fikrim vardı. Ahmet'e söyledim. O beni çaldı. İlla ki ve illa ki bir cisimde cisimleşmesi, somutlaşması lazım o fikrin. İşte kafanızda bir tablo var ama onu dökemedikçe tuvalin üstüne eser olarak kabul edilmiyor. Şimdi bir, o zaman eser kavramı var. Neler eserdir? Bizim kanunumuzda eser kategorileri sayılmış. Müzik eserleri, koreografiler, mimari projeler, bilgisayar programları vesaire gibi tek tek sayılmıştır. Bu kategorilerin içine girmeyen bir ürün eser değildir. Örneğin bir televizyon yarışma formatı eser midir değil midir? Bugün için bizim kanunumuza göre eser değil. Eser iki unsuru taşımak zorunda. Sahibinin hususiyetini taşımalı ve orijinal olmalı. Yani onu Üslub. yaratan, ortaya çıkaran kişinin o üslubunu taşımalı üzerinde. O zaman ancak bedi vasıf dedikleri şey eski hukukta. Şimdi bir kere bir eser kategorisi var. Bu eserin bir de sahibi olması lazım. Eseri sahi, Eserin sahibi bizim yargıtayımızın görüşlerine göre eseri ilk yaratan kişi. O gerçek kişi. Yani kanlı canlı bir adam. Bir tüzel kişinin altında da çalışıyor olabilir bir iş sözleşmesiyle vesaireyle. ama o kişi o eserin sahibidir e, fakat bizim kanunumuzdaki düzenleme şöyle siz bir yerde borderoğlu çalışıyorsanız SSK'lı çalışıyorsanız o çalışmanın sırasında ürettiğiniz bütün eserler iş sahibine aittir ama eserin sahibi siz misiniz sizsiniz ama haklarını birazdan bahsedeceğim haklarını siz kullanamıyorsunuz sadece manevi haklar denilen kısım demek ki eser var eser sahibi var bir de eser üzerindeki haklar var eser Hı. üzerindeki haklar da ikiye ayrılıyor manevi haklar maddi haklar Manevi hak dediğimiz husus eserin üzerinde adının belirtilmesi yetkisi. Örneğin bir mimar yaptığı binanın üstüne adını yazarsa yazar. Bunu kimse değiştiremez. Değiştirirse de e, bunun manevi hakkına tecavüz etmiş olur. İşte eserde değişiklikler, kısaltmalar yapmasını yasaklama hakkı vesaire. Kamuya arz et. Arzını, Onlar zamanını zamanlı belirleme hakkı gibi. Bunun haricinde maddi haklar ki uygulamada en çok bununla tabii karşılaşıyoruz. Bunlar da kanunumuzda şöyle sayılmış. Çoğaltma, yayma, işleme, temsil. umuma, arz, şey temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve veya görüntü taşıyan araçlarla umuma iletim ve de yeniden iletim hakkı. Bu haklar dışında bir hak kategorisi yok. O yüzden mesela uygulamada şimdi hemen dönecek olursak diyelim ki biz bir eser yarattık. Bu eseri sağ, alacak tarafız biz. Şu şekilde söylerseniz bunu, bu hakları devretmeyi, ben bütün haklarımı A şirketine devrediyorum demeniz bizim kanuna göre geçersiz. O yüzden şekli bir hukuk. Fikir Sanat Eserleri Kanunu'nun 52. maddesi der ki devredilecek hakların tek tek belirlenmesi gerekir. Bu tabii çok daha teknik hukuki sonuçlara gidiyor. Ee, bizim hukukumuzda bir de hakların devri var. Yani siz bir eserin sahibisiniz, üzerindeki haklar çoğaltma, yayma işlemi bunları bölerek veya tamamını devredebilirsiniz veya lisanslayabilirsiniz. Fakat bizim hukukumuzda lisans sözleşmesi diye bir şey yok. Onun yerine ruhsat sözleşmesi var. Ruhsatta ikiye ayrılıyor. Tam ruhsat, basit ruhsat. Basit ruhsat denilen şey, siz bunu herkese verebiliyorsanız sizin için e, bu basit ruhsattır. Sadece münhasıran bir kişiye veriyorsanız bu e, şeydir tam ruhsattır. Şimdi gelelim baştaki soru, sorunuza. Efendim şimdi bu özellikle internetdeki açık kaynaklardan hepimiz çok çeşitli şekillerde faydalanıyoruz. Yani bu bir gerçek. Mesela ben dava dilekçelerime geçenlerde bir ressamla ilgili davada dijital kolaj çalışması yapıldığını aslında bir çalınma olmadığını anlatabilmek için dijital kolaj örneklerini dünya çapındaki örneğin Mona Lisa tablosunun üstünde yapılmış bir çalışmayı aldım ve kullandım dava dilekçemde. Acaba ben şimdi o kişinin telif hakkını ihlal mi ettim vesaire. Şimdi internetin ilk zamanlarında iyi hatırlayın. Şimdi de aslında bu geçerli. Fair use, haklı kullanım doktrini geliştirdi. Yani siz bir eseri kamuya arz etmişseniz artık o eser üzerindeki haklarınız tükenmiştir. Biz buna tükenme ilkesi diyoruz. Adil kullanım. Tükendiği için hak ve kamuya mal olduğu için artık siz onu kendi rızanızla açtığınız için herkes yararlanabilir falan. Tabi bizim kanunumuzda ve fikir sanat eserlerini düzenleyen kanunda fair use, adil kullanım doktrini belirli kısıtlamalara tabi. En önemlileri de şudur, haber amaçlı, eğitim amaçlı. Bu özellikle iki alanda siz bir eserden alıntılar yapabilirsiniz. Yani Hı. bir üniversite hocası eğitim amaçlı, sadece eğitim amacıyla sınırlı kalmak üzere e, herhangi bir eserden faydalanabilir. Ya da haber yapan kişi haberin amacıyla sınırlı olmak üzere e, bunu haber yapabilir. Şimdi e, bunun ayırt edici aslında ne kadarını alır ne kadarını alamazdı kanun bir şey demiyor. İşte e, şu şarkının şu kadar mezurunu alırsın da gerisini alamazsın. Böyle bir sınırlama yok. Her olayın kendi özelliğine göre işte hukukçuların kaçış yolu somut olayın özellikleri dediğimiz şey. Her olayın kendi özelliklerine göre değerlendirecek bunu hakim. Fakat burada en önemli husus, unsurlardan biri bence ki... Birçok yargı kararında da öyledir. Ticari amaçla kullanım var mı yok mu burada? İşin temelinde bu var aslında. Ben hani derslerde indir okutacağım deyip, indirip indirip ondan sonra bir takım çoğaltmalar yapıp öğrencilere bak bu kitabı satın al sınavda soracağım <gülüyor> diyorsam bu olmaz tabii. Onu yani. bazen öğrenci kendi yapıyor biliyorsun. Yani not tutuluyor, <gülüyor> o notlar çoğaltılıyor. Tabii ee, onunla ilgili mesela yani... İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bir hocamız, profesör ismini vermeyeyim. Hocamız davalar açtı bunlara. Oradaki işte meşhur fotokopiciler vardır üniversitenin Tabii. kenarında. Benim ders notlarımı satıyorsunuz diye bu ders notları benim e, eserimdir. Benim kitaplarımdan alıntıdır. Siz bunu çoğaltamazsınız deyip hem onu kaydını alan çocuklara, hukuk fakültesi öğrencilerine hem de onları dava açtı kazandı. Başka bir olay ise bir avukat meslektaşımız yanında çalışan avukatlar ondan ayrıldıktan sonra o eski büroda kullandıkları dilekçeleri kullandıkları gerekçesine dava açtı. Dedi ki benim fikri hakkımı çalıyorlar. Orada da mahkeme dedi ki dava dilekçesi fikri mülkiyet kapsamında bir eser değildir diye karar <gülüyor> verdi. Böyle <gülüyor> çok enteresan tabii şeyler İlginç. çıkıyor karşımıza. Bir müzik arası verelim mi? Yani, ne dinliyoruz? <gülüyor> Vallahi ben çok sevdiğim bir grup. Başka da bir şey dinlemiyorum aslında. Judas Priest'ten Between the Hammer and the Anvil. Örs içerisinde. arasında. 94.9 Aşık Radyo'dayız. Bilgi Çanık Hukuku programı devam ediyor. Ali Osman Özdili'ye sözü tekrar veriyoruz. Buyurunuz efendim. Evet efendim. Şimdi şarkıdan önce kaldığımız noktada haklı kullanım meselesi vardı. İşte haber, eğitim amaçlı kullanım, işte nutukların kullanılması vesaire gibi konular karnımızda haklı kullanım kapsamında değerlendirilen haller. Bir şey soracağım. O Konuyu düzenleyen maddenin başlığı da şahsi kullanım Şahsi mi? kullanım, evet. Oradan bitiyor, veriyor kanun Tabi. Tabii. Zaten. Bir de şöyle bir şey var tabii. Ee, bize en çok sorulan sorulardan biri. Fikir sanat eserleri Kanunu'nda şahsi kullanıma mahsus olmak üzere çoğaltmak serbest. O halde ben e, bu bendeki bir eserin, müzik eseri, yazılım, onun bir kopyasını alabilirim. Alabilirsiniz ama temelinde onu yasal yollardan edinmiş olmanız şartıyla. Ya yani zaten elinizde korsan tabir edilen bir nüsa var. Onun üstünden e, kopya alıyorsunuz. Zaten on hani yasal anlamda zaten bir dayanıyor. Sahip olduğum kitap eskimesin diye fotokopisini çekip kullanma hakkım var. Bu ona karşılık geliyor değil mi? Evet. Sahip olduğum bir kitap varsayla başlıyorum. Aynen mesela. öyle. Aynen öyle. Zaten bizim de bir müvekilimiz bunu biraz daha geliştirip şöyle bir iş modeli geliştirmeye çalışıyor. Siz kitaplarınızı bize müvekkile gönderiyorsunuz. Değerli bir kitabınız var diyelim ama çok da yer kaplıyor ama ölmesini de istemiyorsunuz onu. Ona gönderiyorsunuz. O kitabı alıyor. Dijital ortama aktarıyor. Size geri gönderiyor. Şimdi acaba burada biz bunu dijital ortama aktarıp çoğaltmak bir başkasının adına ama çoğalttığımız zaman bu işi yapan kişi olarak bir fikri hak ihlalinde bulunuyor muyuz, bulunmuyor muyuz? Sonuçta biz geçici de olsa bir çoğaltma yapıyoruz orada. Ee, ve Yazarının buna rızası yok normalde baktığınız zaman diye. Şimdi bunun gibi birçok sorun çıkacak ortaya ve çıkıyor. Zaten e, fikri, mülkiyet konusu, internetin bu gelişimi, teknolojinin gelişimiyle artık içinden çıkılamaz bir hale gelmeye başladı. Yani hukuki ve teknik karmaşıklığı yönünden. Mesela böyle bir durumda ben diyorum ki o kişi sadece aracı olduğu için diğer kişinin nam ve hesabına bu işi yapmaktadır. Ee, dolayısıyla onun verdiği izne dayanarak nasıl fotokopi çektirip bir kenara koyuyordu daha önce şimdi <gülüyor> de dijital ortam aktarıyor dijital ortamda saklıyor dolayısıyla nasıl bence, kullandığına bakar tabii yani onu alıp hani benim e, müvekkil şey yapsa ha ben bunu kopyaladım şimdi Nadir nadirde bundan bir eser bundan birkaç nüfus yapayım sağa sola satayım dese tabii orada artık şeye giriyor ee, fakat telif haklarıyla ilgili yani kanunda değişecek, değişti, değişecek meseleleri var biliyorsunuz. Biraz da o konuya Şimdi değişik. biraz geçmişine hafiften bir dönelim. Şimdi biz niye bu fikri mülkiyeti konuşuyoruz diye. Buraya gelmeden önce bir mühendis doktor bey ile görüşüyorduk. Diyor ki biz 2000'li yıllarda bir proje yaptık. Faydalı, faydalı model belgesi aldık. Fakat... O kadar taklit edildi ki 2000 yılda biz bunu önleyemedik ve şirketimiz battı. Yani çok başarılı bir girişim sırf telif hakkı, fikri, mülkiyet konusundan önleyemediğimiz için battı. Çünkü o zamanki hukukçular, savcılar, hakimler bizim müdahale etmemize imkan vermediler. Şimdi 95 AB Gümrük Anlaşması arkasından da kanun hükmünde kararnamelerle şeyler çıkarıldı. Marka, patent, endüstriyel tasarfa. 5846 sayıda fikir sanat eserleri kanunu da. Güncel hale getirildi. İşte ondan sonra 90'lı 98'lerde bir bu iş ortaya çıktı. Mesela biz ilk bu telif hakları ilgili tabiri caizse baskınlar yaptıktan sonra işte korsan CD, korsan araba balatası vesaire. Biz derken kimi kastediyoruz? Yani avukatlar olarak. Ha. Yok bunu, bir tane bir kurum var böyle. Kurumlar Ko apayrı zaten. Korsan bulacağım şimdi, diye yapmadığı rezalet Korsan almadım. O kurumlarla ilgili enteresan geldi, şeyler var. <gülüyor> e, mesela e, o zamanlar polis diyordu ki ya da savcı ya yazık niye adamla uğraşıyorsun gibi. Yani nasıl bir hakta bu. Kimse o zaman kavrayamıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bir telif hakkı bilinci falan yerleşti. Böyle de bir konu var. Ama e, bir saniye şimdi terminoloji çok önemli. Yani bunu senin ağzından da dinleyicilerimizle paylaşalım isterim. Amerika'da bilhassa yani Anglo-Amerikan hukukunun İngiltere ve Amerika'da copyright copyright diye geçen bir kavram bu. Copyright sözcüğüyle özdeşleşmiş bir kavram. Bizde de Türkiye'de de telif hakkı. Her şeye telif hakkı deniyor. Halbuki demin saydım bak beş çeşit mali hak var. Değil mi? Tabii, tabii. Evet. Copyright bunlardan bir tanesi. Çoğaltma hakkı, çoğaltma hakkı. iznini vermesi Tabii. yazarın, çizerin neyse. Tabii çok alt dallara girdikçe çok karmaşıklaşıyor. Bakın şimdi bu telif dediğiniz çok doğru. Terminolojideki bu hata bizim iş hayatımıza ve sözleşmelerde de Size şöyle basit bir örnek vereyim. İçinde yüz binlerce kişiyi barındıran bir sistemi işleten bir firma var bizim müvekilimiz. Bir yazılım almış. Bu yazılım da şöyle denilmiş. İşte telif hakları firmaya aittir. Daha sonra yazılım firması diyor ki sen diyor benim kaynak kodlarımı değiştirdin ben sana bu hakkı vermemiştim. İşleme hakkı bakın evet. kaynak kodunda değişiklik yapmak işleme hakkını sana vermediğim halde sen bunu değiştirmişsin deyip dava açıyor. Ve bunu e, bu davasına başarıya ulaşma ihtimali de var. Niçin? Çünkü telif hakkı telif öyle bir şey yok. Kanunda sayılmış hak kategorileri var. Bu hak kategorileri usulüne uygun devredilmedikçe hakkı geçirmiyor. Kanun diyor ki geçersizdir diyor bu sözleşmeler. Bir de koruma süresi meselesi var çok eleştirilen. Yani şimdi ben bir eser yaptım, bir şarkı yaptım, üstüne yattım. Bir daha da bir şey üretmedim. Benim ömrümde 70 yıl 70. yaşımda vefat ettim. 70 artı 70, 140 sene boyunca bu korunuyor. Bu da çok tartışılan bir konu. Acaba bu kadar uzun koruma süreleri olmalı mı yani? Benim çocuğum, torunum, torunumun çocuğu falan benim şeyimden faydalanıyor. Bir kere bir beste yapmışım, bir şey yapmışım. Bu kadar uzun koruma süreleri olmalı mı? Yani o kişinin o yaratımında yetiştiği ortamın, o iklimin, o kültürün katkısı yok mu? Bu katkıyı hiç buraya katmayacağız mı? Gibi işin felsefi boyutunda da olan şeyler var. Ama şunu söyle vurgulamak istiyorum. Maalesef ki bizim kanunumuzda bu tür felsefi yaklaşımlar değil, bir takım e, meslek birlikleri, meslek örgütlerinin ticari yaklaşımları damga vurmuştur. Buna da biz bizzat gözümüzde de zamanda şahit olduk. Bu kanun değişikliklerinde vesaireler. Umuyorum bundan sonraki şeylerde yaratıcılığı teşvik edecek şekilde fikri haklar korunsun. Ama bu işi vahşi bir ticari boyuta taşımasın. Bakın şu anda bir takım meslek birlikleri insanları peer-to-peer -peer yazılımlar yazılımlarda IP'lerini tespit edip mahkemelere başvurdular. Tespit edilen IP'lerden bir sürü insana davalar açtılar. Evet herkes hakkını tabii ki koruyacak ama e, bizim en azından gördüğümüz örneklerde bu haklar vahşice kullanıldı. Yani e, bir ufak anekdot anlatayım. Bu fikri ayakları ceza mahkemeleri ilk kurulduğunda bir hakim bey vardı. Bir gün bana dedi ki ya dedi benim vicdanım sızlıyor kanser olup öleceğim dedi. Niçin dedim? Karşıma 13-15 yaşında çocuk getiriyorlar. Tezgahın arkasında CD atarken, satarken yakalıyor ve ben diyor dedi kanuna göre ona 4 yıldan e, az ceza ver, veremiyorum. Bu yüzden vicdanım azap çekiyor dedi ve adam bir süre sonra o hakim bey kanser olup öldü. Hem de Evet, yani böyle vicdanları da yaralayan yer, yerleri var. Dört e, yıldan altı yıla hapis e, gibi bir yaptırım. Tabii e, bunların hepsi oturup düşünülmesi ve tekrar kurgulanması gereken şeyler. Yani bakın işin temelinde yaratıcılığı, yaratıcılığın teşviki var. Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım. Son bir, bir dakikamızın içindeyiz. Hatta dörtte biri bitti. <gülüyor> programı kapatacağız ama gelecek hafta kaldığımız yerden devam edelim diyorum ben çünkü bu çok önemli bir konu yani endüstri devrimi daha yeni geldik ana konuya endüstri devriminin <gülüyor> üst yapısı olan bu hukuk düzenini biz bilgi çağında ki programımızın konusu da bu bilgi çağının altyapısıyla uyuşmadığı açık daha çözüm bulunmadı bulunamayacak gibi duruyor kaldığımız yerden haftaya devam edelim peki çok teşekkürler Sayın avukat Ali Osman Özdelik. Herkese iyi haftalar. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostan.